bak asuresi necmi 128 İşte sağın asabı sağın asabı nedir ve solun asabı solun asabı nedir öne geçenler de öne geçenlerdir işte öne geçenler yaklaştırılanlardır işte öne geçenler naim cennetlerindedirler Birçoğu evvelkilerdendir, çok azı da sonrakilerdendir. Onlar yaptıklarına karşılık olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı onların üzerinde yaslanırlar. Çevrelerinde kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler, kadehler ki ondan ne başları ağrıtılır ne de akılları giderilir. Beğendiklerinden meyveler, canlarının çektiğinden kuş etiyle hiç büyütülmeyen çocuklar, saklı inciler gibi iri gözlüler dolaşırlar. Orada boş söz, saçmalama ve günaha sokan şeyleri işitmezler. Sadece söz olarak selam, yani sağlık, esenlik, mutluluk. Selam, yani sağlık, Esenlik, mutluluk ve sağın yaranı. Nedir o sağın yaranı? Onlar dikensiz kirazlar, meyve dizili muzlar, akasyalar, uzamış gölgeler, pışkıran su, kesilmeyen, tükenmeyen ve yasaklanmayan birçok meyve ve yükseltilmiş döşekler içindedir. Şüphesiz biz kirazı, muzu, Gölgeleri, pışkıran suyu öyle bir yaratılışla yarattık ki onları sağın asabı için albeneli ve hepsi bir ayarda hiç dokunulmamışlar yaptık. Bir cemaat çoğu öncekilerdendir. Bir cemaat de sonrakilerdendir. Ve solun asabı. Nedir o solun asabı? Onlar, İçlerine işleyen bir ateş Ve kaynar su içindedirler Serin olmayan Sevimli olmayan Kapkara dumandan bir gölge içindedirler Şüphesiz Solun asabı Bundan önce varlık içinde Zevk ve eğlenceye dalanlar idiler. Ve büyük günah Allah'a ortak kabul etme üzerine İsrar ediyorlardı Ve biz ölüp Toprak ve kemik yığını olduktan sonra mı biz gerçekten kaldırılacağız? Önceki atalarımız da mı diyorlardı? Necm 129 De ki, şüphesiz öncekiler ve sonrakiler malum bir günün belli vaktinde randevu yerine kesinlikle toplanacaklardır. Sonra şüphesiz siz ey sapıklar, yalanlayıcılar kesinlikle zakkundan bir ağaçtan yiyeceksiniz de karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Sonra da onun üstüne kaynar su içeceksiniz. Hem de susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz. İşte bu din gününde onların ziyafetleridir. Biz sizi oluşturduk. Doğrulamanız gerekmez mi? Peki döküp durduğunuz şeyi, yani meniyi yumurtayı hiç düşündünüz mü? Siz mi oluşturuyorsunuz onu? Biz mi oluşturucularız? Ölümü aranızda biz ayarladık, biz. Ve biz sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve sizi bilmediğiniz bir şeyde inşa etmemiz üzerine önüne geçilenler, engellenebilenler değiliz. Ve andolsun ilk yaratılışı bildiniz, öğrendiniz. Peki düşünüp öğüt almanız gerekmez mi? Peki ekip durduğunuz şeyi hiç düşündünüz mü? Siz mi bitiriyorsunuz onu yoksa biz mi bitirenleriz? Dileseydik biz kesinlikle onu kuru bir çöp yapardık da siz şüphesiz biz borç altına girmiş kimseleriz. Daha doğrusu biz her şeyi elinden alınmış, yoksun bırakılmış kimseler imişiz diyerek şaşar kalırdınız. Peki içip durduğunuz suyu hiç düşündünüz mü? Siz mi buluttan indirdiniz onu yoksa biz mi indirenleriz? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde karşılığını ödemeniz gerekmez mi? Peki yakıp durduğunuz o ateşi, oksijeni hiç düşündünüz mü? Siz mi ateşin, oksijenin ağacını inşa ettiniz yoksa biz mi inşa edenleriz? Biz ateşi, oksijeni bir ibret, hatırlatma ve çöl yolcularına bir yarar yaptık. Öyleyse büyük Rabbinin adını arındır, noksanlıklardan uzak tut. Onun noksanlıklardan uzak olduğunu öğretti. Necm 130 ''Artık hayır. Necimleri her indirilmede gelen ayetlerin yerlerini, zamanlarını, inişini kanıt gösteririm ki ve eğer bilirseniz bu büyük bir kanıt gösterimidir. Hiç kuşkusuz o şerefli Kur'an'dır. Saklanmış, korunmuş bir kitaptadır. Ona zihinsel olarak temizlenmişlerden başkası temas edemez.'' O alemlerin Rabbinden indirilmedir. Peki, şimdi siz bu sözü Kur'an'ı mı küçümsüyorsunuz? Ve geçiminizi yalanlayarak mı temin ediyorsunuz? Verilen rızıklara yalanlayarak mı karşılık veriyorsunuz? Necm 131 Ancak can boğaza gelip dayandığı zaman, siz de o zaman onun karşısında bekliyorsunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Velakin siz görmezsiniz. Peki madem ki cezalandırılmayacakmışsınız, eğer doğrulardan iseniz boğaza gelmiş çıkmakta olan canı geri çevirmeniz gerekmez mi? Ama eğer o yaklaştırılanlardansa artık rahatlık güzel kokulu rızık ve bol nimetlerin cenneti vardır. Ve eğer o sağın ashabından ise, artık sana sağın ashabından selam. Ve ama yalanlayıcı solun ashabındansa, işte kaynar sudan bir ziyafet ve cehenneme atılma. Şüphesiz işte bizim bu naklettiklerimiz, kesin bilginin, gerçeğin, Ta kendisidir. Öyleyse büyük Rabbinin adını arındır. Onun noksanlıklardan uzak olduğunu öğret.